Sevgili dinleyenler, bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarlarıyla bir aradayım. Daha doğrusu onları ziyaret ediyorum. Hem ziyaret ediyorum hem de hafta sonu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değerlendirmelerini rica ediyorum. Şu anda yanımda çok değerli, senin Şükran Sonler var, Cumhuriyet Gazetesi'nin çok değerli kalemi. Efendim merhabalar. Merhaba. Şükran tabii çok tartışıldı Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Baykal'ın gidişi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi, ondan sonra yaşanan süreç, CHP'de bir eksen kayması var mı, yok mu? Çok tartışıldı bu konular. En son hafta sonu Kemal Bey bir konuşma yaptı. O konuşma da hala tartışılıyor gerçi ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl gördünüz CHP'yi? Şimdi öncelikle toplumun görmediği bir şeyin altına çizmek gerekiyor. CHP'de son süreçte yaşananlar yani baykala düzenlenen provokasyona bağlantı yaşananlar hep dış odaklı. Yani ana muhalefet partisinin eee evet. gidişinden rahatsız olan odaklar var iç veya dışer neyse komplo teorileri etmesemem ama evet. bu sabit dışarıdan CHP'yi zora sokacak e, itmeler yaşandı. Ve medya da burada bana göre gerçekçi olmayan, zaten biraz fazla medyatik gidiyoruz, sensasyon gidiyoruz, habercilik kaygısıyla bile olsa, bunu hep itelediler, hep sürtüşme hep şey falan, yani bir mod, dışarıdan şeydir, Kurultaya gitmek zorunda kalmak bile bir dışarıdan baskıdır. Yani CHP'nin kendi iç yapısı içinde yapısal değişimini yaşaması, işte çağ'ın gereklere uygun bir Sosyal Demokrat Parti kimliği kazanmasının demokrasilerde olması gereken kuralları yaşanamadı. Yani, ee, yani atıyorum bir SPD'nin tüzüğünde yaptığı değişiklikler yedi yıl sürüyor falan. Hmm. Yani hmm. ve e, demokratik e, değişim kendi içinde yaşandığı zaman sindire sindire oluyor. Yani CHP'de öyle. biraz e, hızlı bir süreç e, görüyorsunuz. Belki, o da baskıdan, e, baskıdan dolayı Baskı Hayır. CHP'nin iradesi dışında. İradesi bu. Dışı. Yani CHP üzerinde oyun oynanıyor. Ve CHP'nin işte devamlı kuruta yapan, devamlı parçalanan, devamlı bölünen, devamlı kavga eden parti imajını işlemeye dönük ataklardı bunlar bana hmm. göre. Hmm. Doğrusu başarılı olamadı o kadar. Yani amacına ulaşamadı bu dış provokasyonlar. Bir biçimde CHP kendi içinde dengeledi. Bu dengelemenin de çok sağduyu siyasetçinin işte olgunluğu falan diye not vermek istemiyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Türkiye'nin içinde bulunduğu çok kritik bir süreç olması ve CHP açısından da bu sürecin çok olmak ya da olmamak noktasının dayatılmış olması. Yani onlar bir de siyasetçi refleksiyle bu tuzaktan olabildiğinde daha asancılığı nasıl çıkarız da bence kendini kontrol ettiler. Hmm. Yani klasik CHP'de olabilecek kavgaları yani duygularınızı kontrol denetim altına aldılar. Hmm. Ee, o kavga e, şey yaşanmadı. İstenilen amaçlanan sertlikte yaşanmadı. Çünkü şakası olmayan bir e, itilemeydi bu. E, üç işte Baikal Sav Kılıçdaroğlu ekseninde ama aslında tamamen medyatik yorumlarla getirilen ayrımcı kimlikler çok abartılı getirildi. Hı hı. Artı bir şey daha var. Tabi ki CHP'deki siyaset yapan herkes yani üyesi, seçmeni, oy vereni ve parti yönetim kadroları şey değiller, taba değiller. Evet. Biyat evet. kültüründen gelmiyorlar, evet. cemaat kültüründen gelmiyorlar. Ne siyasal İslam ne de ırk güdülemesinde boyun eğmek hani bir de şey yani öbür taraflarda çünkü demokrasi sıfır şu anda. Yani müthiş bir genel dünya çapında demokrasi travması yaşıyoruz. Yani Amerika'da da geçerli, İngiltere'de de geçerli. Parti kimlik sorunları yaşıyoruz. bu ya tek adamlık ee, sadece Türkiye'ye yani özgürlük. Değil. Bu, bu konjektürde yani küresel düzen öyle bir insan eksenli değil, piyasalar eksendi ve bir gelişme yaşadı ki öylesine büyük travmalar yaşandı ki bütün dünyada. Hem paylaşımla ilgili hem de eko, insan eksenli olmayan ekonomi, piyasada eksenli bir tür kumar düzeni içinde hmm. ve düzen içinde dışına atılan kitlelerin çok büyük sayılarda olması sadece işsizler anlamında değil, örgütlükler anlamında dünyada tam tersine piyasaların çok örgütlü, çok küresel ama insana ait her şeyin hiç küresel olmaması. Çok sancılı bir süreç yaşıyoruz. Çok çok önemli bir tespit. Ee, şimdi bu süreçte Türkiye'nin bir de Orta Doğu nedeniyle yaşadığı sancılar var, hmm. Türkiye'nin iç dinamikleri yüzünde yaşadığı sancılar var ve bütün dünyanın ırklar ve dinler üzerinden savrulması. Çünkü ideolojiler kalmayınca, örgütler kalmayınca, sosyal devlet kalmayınca insanların sığınacakları araçlar alt ne ait oluyor. Yani bunu e, tam siyaset güdüledi demiyorum ama refleks olarak insanlığın bu çağda yaşamayacağı kadar ilkel ırkçılık, dincilik, ayrımcılık ötekileştirme yaşanıyor. Ve şeyi yoksulluğu paylaşmamak için yaşanıyor bu kavram. Yani, yani e her yerinde. Yani <gülüyor> Afrika'da en çok açlık, en geri konumda <gülüyor> Afrika'da kavimler üzerinden bir gecede insanlar birbirlerini katlediyorlar. Yani... Çok önemli şeyler e Evet. Yaşanan olay bu. Evet, bu olayı evet, görmek gerekiyor. Evet, bu çok, olayın çok içinde Sosyal Demokrat Parti'nin hala işte ideoloji arayan, işte kendi kimliklerini sorgulayan insanlardan oluşan bir parti olmasında yaşanan doğal tartışmaları biz medyatik olarak işte bölünmeler falan desin olunca öbür e, tarafta e, yani bir başbakanın karşısında dizilmiş. Kaç üniversitemiz var şu anda? Rektörler. Çok sayıda. Yani e, şeyden ne farkı var? 12 Eylül'deki dörtlünün karşısında kader ile başta neymiş olan Anayasa Mahkemesi hiç farkı yok. Hı hı. Yani öyle bir sivil darbe hukukunun düzeninin yaşandığı, viktatoryal bir çoğunluk iktidarının söz konusu olduğu bir düzende normal demokrasinin kuralları içinde parti... E, kimliğini arama belirlerini arama arayışlarını yaşan sancısız yaşanması hem de dıştan acele zorlamalarla yani seçim öncesi daha önceki olayda çok e, yerel seçime yakın tarzda yaşanmıştı. Evet. Hep e, bu CHP'ye e, savurmaya yönelik hamlelerdi. Bence tutmadı. Tutmadı. Ee, o tutmadı. Işte, evet. Yani yönünü, yani... Tutmadı. <gülüyor> daha doğrusu <gülüyor> istenilen sonuca varamadı. <gülüyor> E, e, sancı de, olmuyordu demiyorum. ama e, Yani bu e, hafta sonu yapılan kurultayı siz e, olumlu bir gözle bakıyorsunuz. Elbette çünkü e, normalde e, çok daha çok kavga etmeleri gerekiyordu yaşanan e, değişimin boyutlarına bakarsak. Sizin söylediğiniz Hı. satır alan çok önemli şeyler söylediniz Şükran Hanım. İşte insanlar aç diyorsunuz. Sadece tabii Türkiye'de değil dünyada tabii. ama kimse açlıklarıyla ilgili bir talepte bulunmuyor. Irksal Irk mezhepsel konularda. Yani şimdi düşünün ki Türkiye'den bakalım olaya. 12 Eylül 80'e girerken biz 3 milyon sigortalıda 1,5 milyon sendikası olan bir ülkeydik. Müthiş bir örgütlüktü. Ve bütün meslek örgütleri çok güçlüydiler, çok etkiliydiler ve haklarını arayabiliyorlardı. Özlük haklarını savunabiliyorlardı. Kamu çalışanlarının özlük hakları çok güvence altındaydı. Hı. Şimdi düşünün ki Türkiye'de şu anda yüz binlerle öğretmen sözleşmeli çalıştırılıyor. Yani sözleşmeli çok özel haller için yani iktidar kadrolaşırken yani iktidar derken hükümet kurulda en yakın danışmanlar üst düzey görevler ya da çok çok geçici çok e, önemli bir işe ait parasal özel anlaşmalarla yapılacak sözleşmedir sözleşmeli. Oysa bizi kitlesel ne işçi ne memur güvencesinden yararlandırmamak üzere uydurulmuş bir durumdur ve Türkiye İLO'da hep hesap veriyor hmm. Hükümetler hükümetlerde hep azaltacağız bunu derler. Oysa özelizmle başlamıştır. Erdoğanizmde öğretmenlere kadar bulaşmıştır. Yüzminlerle öğretmen sözleşmeli Yetmiyor. 4C diye bir olay var. Dünyada yine hiç örneği yok. Yani her yıl kararnamelerle özelleştirilen işyerleri için bir grup çalışana bir yıllık bir kararname süresi 9 ay 11 ay olabilir Hep durum değişiyorsa. Şey. tamamen aslında iktidarın keyfini bu ne de sürekli böyle bir türükle çalışma olabilir mi? Bu ne demek köle yapıyorum ben. Buna çalışma yani hayatı da denilemez. E, çalışma yani. yaşamı da denilemez. İşte, evet. artı saat ücretiyle öğretmenlik dahil her meslekte çalışma var. Artı müthiş bir taşeronlaştırma var kamu işletmelerinde, belediyelerde ve o taşeronlar elinde de kuralsız çalışma var. İşte bu kadar e, örgütsüzleşmiş bir toplum. meslek odalara duruyor ama güçleri sıfır yani şey yok ağırlıkları kimlikleri yok e, böyle bir e, örgütsüzlükte insanlar çok çaresizler. Geriye iş bulmada faktör cemaat üyesi olacaksınız, e, tırban üzerinden eşiniz üzerinden iş bulacaksınız, familitten e, kadrolaşmanın içinde olacaksınız, e, ister eğitimli olun ister eğitimsiz işe alınmada e, hiçbir şansınız yok. Hep en evet. sondasınız. Evet. Ötekisiniz yani. Öteki olunca o zaman ne oluyor? Herkes kendine göre bir ötekiler içinde de yanışma arıyor. Yani yoksulluk içinde paylaşım aracı arıyor. Ne oluyor? işte o zaman bir tür cemaate sığınma oluyor. Parti olmayınca, şey olmayınca bu kimlik arayışı. Cemaate sığınma buradan gelir. Sadaka evet. düzeni. Şimdi bir hak olarak bir şeyin verilmesi var. Yardımın. Sosyal yardımın yasadar içinde kuralları belli, bir, şey, bir kişiye özel yeşil kart verilmesi var ve şeyden geçen muhtar aracılığıyla parti denetiminden geçen yeşil kart vermek var. Evet. Burada bir sadaka var, tabii, bağımlılığı tabii. var. Bu burada sen bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde bir bu. E, e, bir sınır e, evet, sınır diye alıyorlar evet. ya soru orada bir sıkıntı var. o, de, e, o sıkıntı değil çünkü tam tersine, evet. çünkü ne zaten o kadarını siz veriyorsunuz. Ne evet. kadar insana eşlik karttan yararlanıyorsunuz Ne kadar insana e, sadaka olarak torbalarla. E, ya bu kaynak var, var ama biz şeklini değiştireceğiz. E, yani, o o parti denetiminden geçen öbürü hak olma, hakla sadaka arasında büyük fark var. Sadaka evet. da köle oluyorsunuz, bağımlık oluyor Evet. bu e, Yani Kur'an kursuna giden çocuğunuzun giydirilmesi gidin düşünün. İmam Hatip'te okuyan çocukların e, bölgelerde e, özel evlerde beslenip bakılması, giydirilmesi, okutulması. E, niyet İmam Hatip'ler patlıyor ki? Normal tabii. liseden, üniversiteye hazırlık bakımından daha pozitif bir şansı yok ki. Niye gidiyor oraya kitlesel? Çünkü orada Yoksulluk. çocuk bu. Yoksulluk. Orada e, yani bir şey vardı ki eğer örneklerseniz işte göçük altında kalmış madencinin Kur'an kursunda, bölge okulunda çünkü evlere sığınmaları gerekiyor. Okul çocukları gibi bir travmadır bu yani bu sosyolojik bir şeydir. Böyle gelişiyor olay. Böyle zincirleme gidiyor. Orada tabi taba biat, her şeyin üstündeydi. İnsan olmak imniği yok oluyor yani. E, peki son olarak Şükrü Hanım. Siz hafta sonu konuşmayı dinlediniz. Orada sen Kılıçdaroğlu'nda işte hem e, işçiler köylüler memurlar emekliler şeklinde bir anlamda böyle biraz da sınıfsal bir şeyi, şeyin altını çizmesi ee, bütün... dilen kesimleri ayrımcı olmayan kimliklerle dillendirmeye çalıştı. Büf noktası oydu ama medya çok günlerde neyin evet. üstüne, çok etan ben çok karşısında önemli. yeterince Kürt sorunu değinmedi diyorlar da. Evet. Yani bunun bu, ee, bu sorunu çözen bir şey aslında. Ee, ins değil mi? İnsan ben, etsenli anlamış. soruna getirdiğiniz zaman ayrım, yani özgürlük ve ayrımcılık arasında çok ince bir çizgi var. Nerede özgürlük nerede ayrımcılık? Ee, orada ee, şey ve bence Dünya Felsefe Birliği'nin reçetesi en doğru ve tek güvenilir reçete. Çünkü insan e, önceden öngörüyorlar olayları. Temel hak ve özgürlükler insan hakları. Oysa temel hak ve özgürlüklerden saptırılmış bir algılamamız var bugün. Özgürleşme adına ayrımcılıkları savunuyoruz. Gettolaştırıyoruz. Yani birlikte çok renkli kardeşçe yalan ayrı ayrı getto getto yaşıyorlar. Çok o zaman yoksulluk varsa zaten yoksullukta ayrımcılık başlıyor. Şimdi siz e, en ezilenden alın. Alevi olsanız da iş adamı olsanız bu kadar yoksulluk eşsizlik varken işe alırken Alevi ayrımı yaptığınız anda ayrımcılık yapıyorsunuz. Çok bu hak değil ki ama yakmak e, güdüsü egemen oluyor, belirleyici olunca bu ayrımı get ulaşma dediğim bu işte. Bunu travması bütün dünyada yaşanıyor. Ama yoksulluklarda çok daha ağır yaşanıyor. Ee, ve, ve örneğin bir ben kendi adama gözlemlediğim için yakından biliyorum çok kültürlülükte en ileri aşamaya gelmiş Yugoslavya da parçalanmış devletçiklerde şimdi ayrımcılık bu sefer mahalle mahalle ev eve inmiş yani sonu yok bunun ve insanlar özgürleşmiyorlar din ve ırk üzerine çünkü felsefe diyor ki insanların din, ırk, inanç alt kimliklerinden dolayı ayrımcılığa hedef olmaması yani temel hak özgürlüklerde asıl olan. Ama siz örgütlülükleri, toplumsal örgütlülükleri e, haklar ekseninden değil e, kimlikler, alt kimlikler ekseninden hmm. yaptığınızda yani bir siyasi partiye din kimliği soktuğunuzda, ırk kimliği soktuğunuzda hmm. fark etmez. Evet. Hangisini sokarsanız sokun, Türk, Kürt fark etmiyor. Onun üzerinden siyaset yaptığınızda zaten ayrıca örgüt etmiyorsunuz. Şimdi bu çok Ayırıyorsunuz. Yani. Evet. Bu, bu küresel sermayenin evet, istediği evet, bir şey değil mi? Evet. Küresel evet, yani, sermayenin tuzağı bak. bu. Hmm. İnsanları afyonlamak ve böyle uyutmak ve böyle çatıştırmak. Hı. Irak'ta de sandık yapıyor, geliyor. Seçim yapılıyor. Ne, nasıl seçim yapılıyor? Mezhepler üzerinden partiler. Irklar üzerinden partiler. Bu demokrasi falan değil. Bu sahte demokrasi. Sanal demokrasi. Ve tuzak burada. Ondan sonra ne oluyor? Birbirlerini öldürüyorlar her gün. Her gün birbirlerini aynı dinden hani ahlak deni Müslümanlıktan yola çıkıp cennete gitme adına bir kendilerini de öldürerek birbirlerini öldürüyorlar. Hele ibadet yerlerinde. Yani aynı dine ha. mensup insanları bile bölüp birbirine düşünebiliyorsunuz. Bunu, bunu sonu evet, yok ki? refleksin hiç sonu yok. Evet. Bunun yani doğuştan veya inanca bağlı olarak insanları ayırmanın sonu yok. Dolayısıyla şu Hanım siz de bu sınıf faktörünün altını mı çiziyorsunuz? E yani bu sınıf bilincinin tuzak gelişmesi gerekir. Biliyor yani. musunuz? CHP göre yönelik en büyük tuzak medyada bu um, birlikteliğin mozayiğin gettolaşma üzerine yaptırılmak istenmesiydi. Yani sürekli o telkin edildi. Evet. Öyle bir liste yapmalı ki işte şu kadar Alevi, şu kadar e, Güneydoğu, şu Çok kadar de. Kürt, şu kadar Türk, e, şu kadar üniversiteli, ya, ya kaç olduğunu evet arasında, her grupun temsil edilmesi sorunlarıyla gündeme gelmesi parti meclisinde olması önemli ama ee, o gelen kişi üniversitede işveren olarak gelen ya da işçi olarak gelen sadece işveren veya işçinin haklarını kör bellemiş olarak savunmaya kalktığında bu dolaşma ayrımcılık oluyor, özgürleşme değil. Parti bu değil ki. Çok da. Partinin ideolojisi olması lazım. Parti kimliği ideolojide olur. Değerlerinde, sandartlarında, savunduğu hukuk kavramlarında, paylaşımla ilgili arayışlarında olur. Evet. Peki son olarak Şükrü Hanım, ee, ne görüyorsunuz önümüzdeki işte seçim sürecinde e, önümüzdeki yıldan itibaren gerginliğin artması da bekleniyor bir anlamda. Bu kutuplaşma da ayrışmada derinleşecek. Altın çiziyorsunuz get dolaşma belki e, bu söylediğiniz oyunlar e, daha Şimdi da e, abartılarak olarak sen sabahtan akşama ben de içindeyim. gazeteci olduğum için zorunlu olarak içindeyim. Ve tartışmalarda sürekli e, ne kadar rahat ayrışırız üzerinden özgürlüğü gibi ayrımcılığı geliştiriyoruz. Gelen şahıslar da böyle seçiliyor. Hep böyle seçiliyor ve hep e, horoz dövüşü yaptırılıyor. Evet. Bu ne oluyor? de e, gerçek sorunlarını, yaşamını, kimliğini yani birey bir, bir bütündür. Bütün yaşamıyla, sorunlarıyla birliktedir. Bunların hepsi bir rafak kalıyor, bir, bir tek şey kalıyor. Ee, ön yargılar, alt kimliğe ilgili doğmalar kalıyor. O zaman ne oluyor? Bir barda, Kürtçe çalmadı diye, Türkü barda, kalkıp e, Türkücüyü öldürüyor. Ya da işte bir e, çok daha e, hoşgörülü olduğunu düşündüğümüz azınlık şeyinden, yani Sülyani ya da Ermeni aslında, çok fark etmiyor orada. Orada da yok olma tezi şeyi var. Çünkü Güneydoğu'da uzun zaman özellikle Pekka ve terör döneminde çok ciddi bir şekilde azınlıkların oradan kovulması yaşandı. Yani insan hakları e, uluslararası örgütlenmelerin toplantılarında 80 sonrasında e, tanıklık ettiğim için oradan gelen papazlar ve kendilerinin yani o çok az kalmış zaten azınlıkların Ermeni ve Süryanilerin bölgeyi topraklarını terk etmeye nasıl zorlandıklarını, ölüme tehdit edildiklerinin şeyini anlatıyorlardı. Evrensel Uluslararası İnsanlar Örgütlerine yakınıyorlardı Şimdi de e, dönem bir biraz göreceli barış döneminde geliyor bir kişi aileden kaçmışlar Amerika'ya işte İsviçre'ye ya da Fransa'ya göç etmiş aileler. E, bütün topraklarla ilgili davalar açıyorlar bu sefer. Müthiş bir bu sefer de oraya Kürtler yerleşmiş. Hmm. Onları çıkarma şeyi aralarında yani müthiş bir görünmeyen düşmanlık. Evet hem evet. dayanışma içindeler dış politikada öyle bakıyorsunuz mesela Ermeni sorununa, Süryani sorununa, azınlıklar sorununa Kürtler çok sahip çıkıyor gibi görünüyor ama o bölgede onlar arasında korkut bir savaş evet. O zaman da işte öyle bir evlilik olayında ailek işte Hristiyanlığı kabul etmeyen, Türklüğünü reddetmeyi kabul etmeyen damadı öldürüyor. Yani bu çünkü örnek rol model önemlidir. Evet. Rol evet. modeller yani gidiyor başbakan ee, şeylerin e, İran'daki Molla rejiminin en fanatik ve kırıcı, en ilkel yorumlu olan e, Şii yorumunu, e, e, şeyine törenine ibadet törenine gidiyor bebekler türbanlı ve kanlı e, tarihi yüzyıllar öncesine ait tarihi yeniden sahnelerde yaşatma törenlerine katılıyor. E, bu, bu nereye gidiyoruz yani? Evet, geriye evet. gidişin yani çünkü felsefeciler geçen sene bir kongre olmuştu burada Balkan Felsefe Kongresi'nde profesör Yunan Felsefe Birliği'nin başkanı kadın demişti ki bana ırklarla bir iki yüzyıl dinlerle birkaç yüzyıl geriye gidiyoruz yani ayrımcı olarak bunu aldığımızda doğmaları ölçü aldığımızda insan hakları kazanımları ve örgütlenmeleri nirafa kaldırıyor. Bu Kürt meselesine geldiğimizde şimdi gerçekten çok uzun bir konu ama Muzlu suyunu yabancı şirketler ele geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü işte çok temiz bir su. Dünyada örneği olmayan bir su. Üzerine barajlar kuruluyor vesaire. Olağanüstü bir özelleştirme süreci hı hı. yaşanıyor. Artık topraklarımız satılıyor. Tarım topraklarımız elden gidiyor. Bu noktada yani Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da Kürt olsanız ne fark eder? Türk olsanız ne fark eder? Öyle değil mi Yani Biraz bu zeminde ee, bakmak gerekmiyor mu? Fark etmiyor. Daha yoksullaşıyoruz. Giderek daha geriye gidiyor. E, gerçekten çok anormal yoksulluk var. O kadar anormal yoksulluk ve yoksulluk var ki e, bir sahne vereyim size. Genç bir kız e, baba e, terör örgütünden hapiste ama çıksa da biz ayrı yok diyor. Çünkü zaten ikinci anadan dokuz çocuğu var o onun anası romatizmalı e, ve 47 yaşlarında bir kadın ama yatalak onlara göre asalak yani konumunda benimle hiç kimse evlenmez diyor kız çalışıyor e, aldığı ücret çok düşük zaten çünkü benim bakmakla yükümlü olduğum annem var hiç kimse almaz beni diye. yani bu boyutta bir yoksulluk var Malk olarak görülüyor evet. çünkü neden ortladı töre cinayetleri neden ortladı aşiretlere bağımlılık arttı aşiretlerin sözü daha çok geçer oldu üretim yok. Genç kızları Böyle, intihar, intihar ediyorlar. It, it, o intihar etmiyorlar. Yani intihar süsü veriliyor töre cinayetlerine. İntihar ilişkisi yok. Ancak bu bir araştırma ile çıktı sonradan. Biz kadın kadını toplanırken doğu batı şimdi hiçbir bölge kadını bize intiharların nedeni üzerine konuşmak istemedi, açıklama yapmadı. Biz bizeyken de. Sonra bilimsel İlginç, araştırma onlar ile çıktı. süsü verilmiş aslında töre Tabii miydi? tabii. Ee, sonra bilimsel de, çalışmada çıktı çünkü e, utanıyorlar bunu dillendirmeyi, bunun e, bu kadar bitiş bir geriye gidiş var Şükran, böyle bir fotoğraf var ortada ve biz neyi tartışıyoruz Allah aşkına müthiş yani, bir değil değil din sarmalı var e, yani Kürt İslam, Türk İslam sentezi dediklerimiz giderek din kimliğinin ağır bastığı ve daha ilkel bir ce, örgü, örgütmenin gündeme geldiği bir e, süreci yaşıyor Rus bütün dünya yaşıyor bir saniye vereceğim size. Yani yine Balkanlardan vereceğim. Çünkü çok farklı bir noktaya gelmişlerdi. En son 77'de Ecevit'le gittiğimde daha hayattaydı. Ülkeyle benzeri için bu, mi yani, bu örneği veriyorsunuz? Yoksa, yani, çok kültürlülük, öz özgürlülüklerde en ileri çözüm reçeteleri üretebilmiş ülke olduğu için. Hı. Orada bu ayrımcılığı nereye götürdüğünü toplumu anlatmak için. Yani... Bence dünyada en çarpıcı travma orada yaşanıyor. Bu, bu sergileme anlamında. Hı hı. Şimdi e, Osmanlı'nın e, şeye gitmeden önce Balkanlara gitmeden önce oraya gönderdiği e, misyonerler var İslam dini adına. Ama o bölgede etkin olabilmesi için Bektaşiliği seçiyor. Şimdi tekyenin başındaki kişi diyor ki ben e, şeyin devamıyım. Yani Bektaşiden Hacı Bektaş'tan icazet almış. Dedelerin devamıyım. Bakın diyor benim kıyafetime. Biz diyor buraya şeyden önce geldiğimiz için Osmanlı diyor papazlarla aykırı görünmeyelim diye sakalımız ve kıyafetimiz biraz onlara benzer. Uyum sağlamışlar bölgeye. Sonra Osmanlı geldi. Çünkü bütün Balkan arnavutları da arnavutluktakiler de hala katolik ortodokslukta var. Hmm. Az da katolik var. Ama şeyde Kosova ve Makedonya hep bektaşi ökenli. Evet. Ve tekke canlandı şimdi. Çok aktif. Bir bakıyorsunuz adam bizimle konuşurken biraz dikkatle baktığınızda yanınızda bayraklar görüyorsunuz. Amerikan, Suudi ve Türk bayrakları. Çünkü yardım oralardan gelmiş. Hmm. Bu da şey değil. Ajansan girdim ben bu dizi için fotoğraf seçmeye. Ajansan kareler seçtim değişik zamanlarda. Aynı tekke de Kur'an kursu törenini gördüm. Suni Kur'an kursu ama bildiğimiz bütün şeyle çünkü para bizden gidiyor. Hmm. Buradaki işte şeyler kardeş belediyeler hep göçmenlerin bulunduğu Bursa ve diğerlerine. De. Ve Türkiye'den kızlay gıda yardımı yapıyor. Hem Kosova'ya hem Makedonya'ya. Ee, kurban gidiyor buradan. Kur'an kursu yardımı. Hep böyle hep dini üzerine. Ee, şeyle. Ama şeyle de ters. şey çalışıyorlar. Yani çünkü anotlar üzerine. Mesela Türklere Çalışmıyorlar. Türkler azınlıkta. Arnavutlara çalışıyorlar. Hı. Ama İslam üzerinden. Şimdi o bir yana onu bırakın travmayı. Yani şimdi Bektaşi Tekkesi Hazreti Ali'nin fotoğrafı şimdi ve Kur'an kursu. Kur kursu. Evet, Kur şişin kursu. Şişin yani de. açıklamak mümkün değil. Böyle çorba gibi her şey. Daha ironik bir şey. Hem Kosova'da hem şeyde, Makedonya'da de posterler var. Raybe Tereza'nın. Çünkü Raybe Tereza Arnavut. Arnavut kökenli. Burada Vatikan yapıyor. Onlara o demeye, çalışıyor, onlar. ki, evet, demeye çalışıyor ki bir defa paylaşamıyorlar terazi. Arnavut e, Bakedon kökenli mi Kosova kökenli mi diye. Ama propaganda amacı şu. Ey Arnavutlar siz aslında Katolistiniz. Sizi Osmanlı Müslüman, Müslüman. yaptı. Aslınıza dönün kampanyası bu. Şimdi bu da, bir de öyle bir kampanya. Mesela üzerinden süren e, bir savaş Kosova'daki bir e, Amerikan üssü uzaydan görülen en büyük şey, hmm. e, duvarlar çinsettiğinden sonra e, yer altına doğru çalışıyor zaten. E, orada e, şu anda Kosovalıların emeklileri malum BGP bağlıydı emeklilik maaşları. Kopunca ayrı devlet olunca kim ödeyecek maaş? Amerika 75 euro veriyor aylık. Emekliliği tamamlayamamış olup 65 yaşını geçenlere 45 euro veriliyor. Töpe kullanmak kullanılmak ve hiçbir şey yok. Müthiş bir geleginiz. 65 üniversiteleşmiş bölgelerde buraları. Sekörenin çağındakilerin. Müthiş bir ekonomi sıfırlarda dediklerde Ve o zaman işte bu gördüğümüz gibi, trajik komik bir şey. Nerede Amerika varsa orada sahte sandıktan yani sanal sandıktan çıkmış yolsuzluklar var. Evet. Şimdi en son taci ile ilgili. New York işte bu hafta okuduk onu. Büyük bir e, afyon ve beyaz ve zeh, şey silah kaçakçılığı çetesiyle bağlantısı üzerinden e, haberler yayınlanıyor zaten e, şey o akışın odağındalar. hepsi Arnavutluk'ta öyle Kosova'da öyle Makedonya herkes travma yaşıyor. Sırbistan e, müthiş yoksullaştı hani ve de Sırbistan ee, şeyi e, biçimsel olarak Avrupa'yı ve Amerika'yı kurtaracak şeye evet dediği için sonunda demek zorunda kaldığı için. Yani Milošević falan teslim ettiği için. Onun karşılığında Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkını daha önce ona verdiler. Evet. Mesela bir Kosova kökenli Türkiye'de yaşayan kişi çifte vatandaşları hepsi tanıyor ya. Eğer resmi görevliydi ise gidip Belgrad'dan pasaportunu alıyor ki e, serbest dolaşım hakkını elde etsin. Hmm. Kosova'dakinin yok. Hmm. Ama Amerikan üssü Kosova'da Amerika'ya ilk evet diyen Makedonya. Makedonya. Onlar daha gelir çünkü onların e, için para harcamaya değmiyor yani e, e, şu bölgede de ciddi e, sorunlar var hakikaten. Hani bunu Orası ayna da, için, evet, Aynı olarak bir çok ders aslında gösteriyor. Hani, ayrışma belki. nerelere kadar e, gidiyor? E, gidiyor. O get dolaşma nerelere kadar gidiyor? Çok çarpıcı bir örnek. Ee, yine daha daha çarpıcı günler... bir örneği vereyim. Buyurun. O meşhur Üsküp çarşısı hani hep Türkler denir falan. Evet. Türkler göç ettikten sonra, depremden sonra yoğun göç olmuştu özellikle Üsküp depreminden sonra. Oraya e, Osmanlı kültüründen kalmış bir gelenekle ağırlıklı pomaklar Türkçe konuşarak ve Türk işte müziğini kullanarak, Türkler gibi yaşayarak yerleşmişlerdi. Yoksullaşma daha artınca Arnavutluk e, kimliğiyle, Arnavut kimliğiyle Kosova devlet olduğu halde, Kosova'da yoksulluk daha fazla olduğu için Kosova Arnavutlarına müthiş bir göç var. Bütün çarşı şimdi Arnavut, Arnavutça konuşuyorlar. Ama en yoksul oldukları için ve Kosovalı Arnavutlar, Arnavut e, egemenliği olan Makedon kimliğiyle kurmuş devletçip olan Makedonya'da yaşamak zorunda kalıyorlar. Böyle bir... Başka travma da var. Evet. Peki bütün e, bu hani böyle bir fotoğraf var. E, Türkiye'de bir ayrışmaya doğru hızlı itiliyor ve CHP'de buna dediniz ki alet edilmek istendi e, özellikle ama bu oyuna gelmedi. Benzer parti yapmaya çalıştılar. Evet hala da yapmaya çalışıyorlar. Yani oradan eleştiriyorlar. Evet. Bence e, nerelerden zorlanıyorsak oralardan refleks vermemiz gerekiyor. Yani eğer bu yani buna değil, bir refleks yani. mi üretmeli evet, CHP hemen, Evet hani. yani e, üretmesi gereken e, sağlıklı refleks olması gerekiyor. Gerçekten özgürleşme sınırları içinde hem özgürleşmenin yanında yani orada ödün vermeden özgürleşmeyi insan haklarını savunmak. Evet. Ama ayrımcılık tuzağına düşmemek çok ince nokta oldu. Bu da çok zor değil mi hakikaten? Çok zor. Yani çok, zor. çok zor çünkü bunun tam reçetesi yok. Dünyada da yok. Hep algılamalar üzerinden hep sanal üzerinden. Devletlerin kendi oluşum koşullarına bakmadan da yorumlar üzerinden. Yani mesela şimdi hepsi bir Kanada örneği çok veriyorlar yakın tariflerde. E Kanada zaten yerlisi yok. Göç etmiş Fransızlar ve göç etmiş İngilizler ağırlıklı bir eksende iki şey üzerinden oluşturulmuş sonradan gönüllülükle oluşturulmuş bir devlet. Ya ayrıca bir kimliği olmadığı için böyle bir şey var. Ama Amerika'da sıkıysa resmi dil dışında bir resmi dili savunun. Bırakın şeyi o kadar getolaşma var ki Amerika'ya gittiğimiz zaman bu göçlerde. Güney Amerikalılar çok yo yoğunluklu nüfus olarak hele de Amerika'nın güney bölgelerinde çok varlar. Doğma büyümü Amerika'da yaşayıp Dördüz İngilizce bilemeyen çok fazla var. Çünkü kolejlerde bez olmayı süre kadar İngilizce. Yani kültür çok düşük. Yüzde yirmi için kaliteli eğitim var. Ama orada ama böyle bir taleple hiç, hiç çıkamazsınız. Söz konusu değil. Evet. değil yani. Ama alanında, resmi şeyde İngilizcenin dışında, Büyük Amerika kimliği dışında hiçbir kavramda algılama söz Dedi Büyük Amerika oradaki üskümlik. Ee evet. aslında bu da son sözde Diyordu, olabilir şu an çok önemli. Büyük Amerika olduğu gibi Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da da benzer bir durum var. Alman Yatası zaten Alman ırkı dışında bir ırk tanımıyor ki. Ee. Evet. Yani mesela İslam'lı tanınıyor din olarak camileri, minare yasağını nereden koyabiliyorlar? Bundan çünkü resmi din olarak alakalı. Bu kafa karışıklığı değil. sadece Türkiye'de var gibi görünüyor. Özellikle Türkiye'de özellikle yaratılıyor. Hayır. hayır, hayır. biz dünyayı görmemizden gelerek e, e, gelişmiş devletlerde yok anlamda söylüyorum. Şey. Batı'da var mı hayır, bu kafa karışıklığı? Hayır, kapak yani, kapak, ulus devlet mi olalım yoksa ayrışalım ilişkiler. mı? İnsan hakları standartlarında bizden o anlamda daha ilkeliler. Yani ayrımcılık sınırlarına prim vermiyorlar. Vermiyorlar. Hani hiç O bizde işte o Ama bizi zorluyor. Sürekli aşılıyor. standart var zaten. Hı. Kendi insan hakları ve demokrasilerinin duyarlılığı Hı. ki orada da geriye gitti. Çok geriye gitti Ama bize yönelik hiç yok. Afrika'ya yönelik zaten sırtlarını hani dönmüşler. Yani. değil. Evet. Yani ben Batı Sahara kavramını Avrupa 2. Nükleer Silahlar Anlaşması toplantısında duymuştum. Lunta yani 82 yılında yapılan toplantıda. Ne, ne var? O, orada işte bir gecede katlettiler ya binlerce insanı birbirleri kavimler öldürdü. Evet, evet, Ama evet, evet. orada vardı e, ne zaman vardı i̇şte daha 82'de bile vardı. Avrupa İlki Nükleer silahların Arındırma Konvansiyonu. O zaman işçi partileri sol partiler nükleer silahları yerel yönetimlerde oldukları yerlerde burası arındırılmış bölgede diye tabelalar kuruluyor. Nerede şimdi? En büyük savaş suçlusu suç ortağı Amerikanın yol göstericisi olarak işgalinde. Evet. evet. Yani çok farklı bir yerdeyiz yani. Şükran çok çok teşekkür ederim. E, son olarak ümit var mısınız yani ileri baktığınızda? Ben öncelikle e, şu şu anlamda çok ümit varım. E, Türkiye'nin e, üzerinde Orta Doğu dolayısıyla da dünya konjüktürü olarak gelen bu travmaları yaşama baskısı o kadar ağır ki Türkiye üzerinde. Bir de İslam'ın bu bölünmüşlüğü ve şeriat yorumlarıyla baskı ve hiç bizim de demokrasi olmamasından kaynaklanan, bugüne kadar bizim bir biçimde ayakta duruyor olmanız zaten çimentonun sağlamlığından geliyor. Cumhuriyetin devrimleri, algılamaları, değerleri, işte savunma stratejisi her şey o kadar güçlü ki bilinçaltlarına kazınmış bu biçimde. Hı -hı. Yani bir yerlerde saçmalayan başka yerde daha sağlıklı refleks veriyor. Toparlayabilirsin. Örnek vereyim. Yani çarşaflı kadın çok eşliğe işte hayır diyor. Miras kokuna medeni hukuk diyor. Yani şeriat demiyor. yani Başka konularda diyor da Orada evet. demiyor yani o demeye çalıştım o reflekslerle biz hala e, bir yerde dur durabiliyoruz. Aradayız, durabiliyoruz. E, onun için e, ben e, bu dünyada yaşanan bu büyük riski dalgalama dönemini bir biçimde da dünyadaki ülkeler örneklendiğinde en sağlıklı atlatabilecek ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Tehlike var ama e, umut da var. var. Umut da var. Sonra herkes de bunda Mustafa Kemal'in devrimlerine borçluyuz. Hatta diğerlerde buluştuğumuz cemaat önderleri falan işte birileri de diyor ki acem Şükran Hanım samimi olarak korkuyor falan şey yapıyor. Öbürü de diyor ki boşuna korkuyor. Geç kaldık biz diyor. Kendi açısından bahsediyor. Hmm, hmm. bilinçaltı demokrasinin tadına varmış olmak. Çağdaşlığın, uygarlığın, işte medeni hukukun, sanatların o kazanımların olmak. önemini toplum Ömeri, öneri, kavradı ve içselleştirdi. İçselleştirmiş olmak bu dediğimiz ilkelliklere doğru gidiş refleks oluyor yani. Çok bu da bu da çok önemli tespit. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, haftaya yeniden görüşmek umuduyla hoşçakalın.